Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Çok değerli mümin kardeşlerim hanım kardeşlerim, beyefendi kardeşlerim Allah'a hamd ederiz Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünde ne var diyeceğimiz noktaya geldik Önceki bölümlerde 29 cüzü Onar dakikada ana başlıklarıyla ayrıntılarına girmeden ele aldık bir küçük firistçik çıkardık Kur'an-ı Kerim için Rabbim bizi Kur'an ehli mümin kulları arasında kabul buyursun Kur'an ile amel etmeyi de hepimize nasip etsin Kardeşlerim 30. cüzü Kur'an-ı Kerim'in çok farklı önceki cüzlere göre çok sureler var bu cüzde bir mesela birinci ve ikinci cüzde tek sure vardı, üçüncü cüzde iki sure var yani 10. cüze kadar en fazla iki sure şimdi burada çok sureler var bu kadar mübarek surelerin toplamında hemen hemen konu aynı gibidir toplamının başlığı kıyamet sevap ve ceza bu üç kelime 30. cüzünün baştan sona kıyamet kıyamet başlığı altında onlarca ayet sevap onlarca ayet kafirlerin ve günahkar müminlerin cezaları onlarca ayet var ana konu kıyamet, sevap ve cezalar ilave bir konuda müminde bulunması gereken güzel ahlak konuları bu da bu mübarek surelerin içerisinde var ve Kur'an-ı Kerim'i öven, tanıtan, müminlerin ona sahip çıkmasını emreden ayetler var. Bu 30. cüzde dikkat eden edilmen konulardan biri de Allahu Teala'nın bu surelerdeki bazı ayetlerde yemin etmesidir. Bu yeminlerin en çoğu da Şems es Şems suresindedir. Allah Teala 11 şeye yemin ediyor. Yani şöyle diyelim, 11 kere yemin ediyor yarım sayfadan daha küçük olan bu surede. Yemin ettiği şey de: "Qad afla haman zekaa, wad khabe man desha." Nefsini Allah'a kul eden kurtulacak. Nefsini Allah'a kul edemeyen helak olacak. Bunu 11 kere yemin ederek Allahu Teala anlatıyor. Peki bu ve diğer yeminler güneşe yemin ediyor. Allahu Teala sabah vaktine yemin ediyor. Zeytine yemin ediyor. İncire yemin ediyor. Mekke şehrine yemin ediyor. Ve validin ve ma veled babaya ve çocuğa yemin ediyor. Peki Allah niye yemin eder? Sözü desteğe muhtaç mı ki yemin ediyor? Hayır tabii ki Peki niye yemin ediyor? Ya biz yeminle konuşuruz ya Yani sözümüz iyi oldu, sağlam oldu, tereddütsüz diye kendimiz yemin ederiz ya Allahu Teala da bizim uslubumuz da, yani insan güçlü söz ister diye böyle bir yemin kullanıyor Amma amma Bu yemin eğer bizim için bir dikkat çekici nokta oluşturmuyorsa biz Kur'an-ı Kerim'i çok yüzeysel görüyoruz demektir her ayeti bizim için değerli asla öbüründen daha az değerli değil ama yeminle başlayan ayete doğruluk bir dikkat etmemiz gerekiyor Evet burada e, bu 30. cüz'ün bütününde neler var incelerken dedik ki işte kıyamet, sevap, ceza, güzel ahlak, Kur'an ve Allah'ın Allah yeminle başladığı ayetler ve bir başka e, olay da eski ümmetlere ait örnekler de var Eski ümmetlere ait örnekler neler? Tabii ki bütün ümmetler zikredilmiyor ama özellikle Fil suresindeki örneği biliyoruz yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin doğumundan kısa bir zaman önce Ebrehe isimli bir akılsız Kabe'yi yıkmak için geldi de kuşlar onun, onun ordusuna taşlar atıp onu helak ettiler bu olay ashab Uktut denen e, ayet de celilede diye Buruş suresinde bahseden kazılmış çukurlara iman edenleri ateşler içine atan olay var bu eski ümmetlere ait olaylar anlatılıyor ve özellikle bu 30. cüzün farklı yerlerinde sayfalarında hayatın ve hayattan sonrasının iyi düşünülmesini emreden tavsiye eden ayetler var Hayat ne için var insan bu dünyada? ve nereye gideceksin sorularına cevap bulmaya zorlayan tefekkür konuları var ve Kur'an-ı Kerim'in ilk inen ayetleri اِقْرَأْ بِسْمِ رَبِّكَ لَّذ۪ي خَلَقُ ayetleri bu cüzün içerisinde bulunmaktadır ve bu cüz 3 sure ile bitiyor İhlas suresi Kul huvallahu ahad diye başlayan sura Felak suresi kul e'udhu birrabbil felak Ve nas suresi kul e'udhu birrabbin nas Bu üç sure ile bitiyor Bu üç sure İnşaallahu Teala Hepimizin yaptığı bir iştir Yapmadıysak bugünden itibaren Yapmaya karar vermiş olalım Bu üç sure yatmadan önce Müslüman'ın Okuyup Avuçların içine üfleyerek bedenine elini sürüp yatması uygun olan ve o geceyi bereketle güzel bir gece olarak geçirmeye yarayan dua nitelikli ayetlerdir içindeki ihlas manası Allah'a sığınma şeytandan sığınma büyüden cinden sığınma manalarına girmeden bu manevi hastalıklara afetlere karşı bu üç sureyi okunmak ve üfleyip yatmak bir berekettir bunu özellikle tekit etmiş olalım Çok değerli mümin kardeşlerim Elhamdülillah Rabbimizin kitabını cüz cüz taketimiz kadar günlük hayatımızda çok öne çıkacak konular itibari ile ele aldık Rabbim amelimizi kabul buyursun Kur'an'la geçireceğimiz günler amelimizi ihlas ile yapacağımız işler ile donanmış bir hayat yaşamayı hepimize nasip etsin Allah'a emanet olunuz Vesselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Rabbil Alemin